profesyonel politikacılar ve amatör muhalifler serin kanlı bilim adamları ve heyecanlı aşıklar asık suratlı memurlar ve cilveli tezgahtarlar sokakları boşalttığında işte o zaman yola çıkar bizim makam arabası bu makam arabasında ne o kişiler var ne de o konuşmalar Bu makam arabasında halkın değil entelektüellerin hurafederi var Cahildim dünyanın rengine kandım Hayat Şuna yandım senin ile evet benimsin sandım ölüyüm sevdim zehirim sensin evelim senin. Ahirim sensin, ahirim sensin, ölürüm sevdiğim zehirim sensin. Ahirim sensin, ahirim sensin. Göz yaşım sen oldun, kahrim. Da, sahne ışıkları altında değil Karanlık stüdyolarda söylenmiş şarkılar var vatnım sen oldun zahirim sensin evvelim sen oldun ahirim sensin ahirim sensin. direkt bir soruyla başlıyorum şimdi tabiri caizse bu topraklardan bir bardak su idi az önce dinlediğimiz türkü, ilahi ne dersek diyelim. Şimdi sen uzun yıllardır bu topraklardaki felsefe, bilim tarihi çalışıyorsun. Muhtemelen sen benim gibi ya da ne bileyim birçok insan gibi dinlemedin bunu. Yani bu bir bardak suda kaç tane nehirden su var? Ne hatırlattı, ne çağrıştırdı? Tabii... E bir bardak suda fırtınalar kopar ama biz onu bilmeyiz. Bu güzel bir örnek oldu bu açıdan. İnsan e, bazı hakikatleri keşfetmek için büyük şeylere bakmayı marifet zanneder. Halbuki çok ufak şeylerde de o hakikati görmek mümkün. Belki bu türkü bunu sağladı diyebilirim bu, bu açıdan. Evet, e, zaten felsefileşmiş kültürlerde en önemli özellik o kültürün bir parçasının bütünü temsil etme kabiliyetinin yüksek olmasıdır. Yani diyelim ki bir mimariden bir parça aldığın zaman o mimari kültürün bütününü temsil edecek bir özellik gösterir. Ya da musikisinden, ya da sanat, diğer sanat eserlerinden, ya da şiirinden ya da ne bileyim felsefi bir çalışmasından. O açıdan e, Türk kültürü de felsefileşmiş bir kültür olduğu için Tabii burada felsefi felsefileşmiş kültür ne demek? Ona soracağım. Ee, o da basit bir şeydi ifade etmek lazım. Neyi, ne ni için nasıl yaptığını bilen, bunlara cevap veren ve bunu cisimleştiren kültür felsefileşmiş bir kültürdür. Bir tür bilinç içeriği olan. Yani yaptığı şeyi. Çünkü soru sormak bir bilinç durumudur. Ee, bir tarz ve bir duruştur. Ee, i̇lla bunun e, şu ya da bu şekilde tezahür etmesi gerekmiyor. Herhangi bir şekilde tezahür edebilir, bir şiir olarak tezahür edebilir, bir e, bilimsel ilmi, bir çalışma olarak tezahür edebilir. Bu çok önemli değil. Ama neticede e, felsefileşmiş kültür, niyini için nasıl yaptığını bilen, e, şuuru olan bir kültür. Şöyle de denilebilir mi? Yani eş anlamlı ya da yakın anlamlı. Mesela dünya görüşü olan insanların oluşturduğu... Evet. Dünya görüşü olan varlığa, var olana... E, Peki onu nasıl ayırt ediyoruz? Mesela hani ideolo belki birçok insan dünya görüşü ideoloji yaşanmamda algılıyor. Aynı şey mi yoksa? Bir tarafıyla aynı. Eğer dünya görüşünü kapalı bir devre haline getirirsen, Aha. ucunu açık kılmazsan ideolojiye dönüşmesi çok kolay. Ama e, dünya görüşü daha çok insanın temel ilkeleriyle, Anlam dünyasıyla alakalı bir şey. Tasavvur dünyasıyla alakalı değil. Benimki saintist, bilimci bir ideoloji nedir? Bilim belli bir dönemde, belli bir zaman ve mekanda dünyaya ilişkin bir resim oluşturma işidir. Bunu dondurup buradan hareketle dünyaya anlam veriyorsan, hayata anlam veriyorsan bu ideoloji. Yoksa dünya görüşü bizatihi. E, ideoloji değildir. Çünkü zaten ucu açık olan bir şeydir. Resimle alakası yoktur dünya görüşünün. Varlığın, hayatın anlamıyla, yaşamanın, var olmanın anlamıyla alakalı olduğu için dünya görüşü ideoloji diyemeyiz bak. Çünkü gündelik hayatta olsun, belki işte entelektüel dünyada olsun ideoloji daha çok negatif anlamıyla yani bir tür durağanlık yani aşırı bir subjektivizm çok aşırı hani, subjektif yorumlamak gibi algılıyoruz ve kullanıyoruz. Evet, doğru. Belli bir dönemde ulaşılmış, belli bir zamanda ve belli bir zeminde ulaşılmış fikirlerin, idea, Hı -hı. E, dondurulmuş, kapalı devre çalışan e, sistemin adıdır ideoloji. Bu açıdan e, ketleyici, insanın önünü tıkayıcı, e, işte aklın deli gömleği dediği Cem Ümmel için. Ama sen dünya görüşü savunuyorsun. Yani dünya görüşü sahibi olmak, yani bir ideoloji sahibi olmaktan daha zor bir şey. Dünya görüşü sahibi olmak zor çünkü ideolojiler genelde verili şeylerdir. Aha. Dünya görüşü de ilk başta verilir ama insanın ona katılabilmesi için onu idrak etmesi lazım. Aha. Dünya görüşü bir tür kişinin varlıkla yüzleşmesi, hayatla yüzleşmesi, e, akıbetiyle, yüzleşmesiyle alakalı bir şey. E, o açıdan e, dünya görüşü e, bir tür tahkiki iman dediğimiz hadisenin e, kendisidir. Yani buradaki iman sadece dini inanç anlamında değil e, var olmaya karşı kendini emniyete alma, güvenlik, metafizik güvenlik in, alanı inşa etme demektir. O açıdan e, dünya görüşü bir tahkik işidir, bir taklitçi değildir. Yani ama... İdeoloji ise bir, bir tür sürüleşmenin e, ilk bakışta ideoloji insanlara çok fikri, çok e, düşünsel gelebilir ama esas itibariyle ideoloji bir sürü işidir. Büyük kalabalıkların peşine takılma ya da büyük kalabalıkları sürükleyen bir fikrin peşine takılma. Dünya görüşü ise durup bakmayı gerektiren bir şey. Hı. Durup sormayı gerektiren bir şey. Sorgulayıcı bir tarafı var dünya görüşünün. Bu açıdan ideolojiden son derece farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey değil mi mesela diyelim insan aklının ermeye başladığı, soru sormaya başladığı dönemlerde işte yaygın tabirle söylersek o büyük sürüden sorular sorarak diyelim sorgulayarak okuyarak ayrılır. Fakat bu eşittir kurtuluş demek değil bu defa daha küçük ideolojik bir sürüye dahil olabilir, dahil olabilir. ve şimdi, dondurabilir. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. Büyük sürü eğer bunu halk diyorsa Yani işte insanlar Ona mensup olmak herhangi bir tehlike arz etmez Neden? Yani çünkü, hep... çünkü biz zaten bir toplum içerisinde doğarız Birekselliğimizi sonradan kazanırız Yani varlılıkçı felsefelerin insanın kendini kurduğu bir safsat, iddiası bir safsatadır Çünkü biz doğduğumuzda Tabiattan alınır Hayatın içerisinde katılırız Ve orada eğiliriz Bükülürüz Terbiye ediliriz, belli bir eğitim ve öğretimden geçiriliriz ve akil bali olduğumuz zaman da kendimizi idrak etmeye başlarız. Kendi benimize katlanırız, kendi içimize düşeriz. O zaman ben dediğimiz şey yoğunlaşma halini alır ve o ene, o ben dediğimiz yapı ortaya çıkar. Ya dikkat edersen bu belli bir süreçten sonra ulaşılan bir durumdur. Önceden verili bir durum değilim. Ben inşa edilen bir şeydir aslında. Mesela peygamberler örneğini düşünelim. ...bir dönem mutlaka bir dağ var. Bir, bir ziva var. Yani bir Kendi düşünme, düşme var. sorgulama dönemi var. Fakat mutlaka yine... ...şehre dönme, birlikte ...yüzleşmek mi diyelim, dertleşmek ee, mi diyelim... ...savaşmak mı diyelim? Zaten ben öyle diyorum. Ee, İslam'ın üç dönemi vardır. Genelde Mekke ve Medine dönemi denir. Bir de ha. Hira dönemi vardır. Hira mağarası... E, ...bir dönemdir. Ve orada teemmül ve tefekkür dönemi... ...kişileşme... Hı. E, şahsiyet kazanma ulaşma, e, bir fertleşme dönemidir zaten fertleşmeden muhatap olamazsınız Cenab-ı Hak siz muhatap almaz Cenab-ı Hak çocuğu muhatap almaz, deliyi de muhatap almaz köleyi de muhatap almaz yani köleden kastettiğim özgür iradesi olmayan insana da muhatap almaz e, muhatap olmak ancak özgürleşmekle alakalıdır çünkü mesuliyet teklif eee muhatap ol olunabilen o e, özellikleri haiz insana yapılır. Bu açıdan evet, zor bir felsefi soruyla başladık İbrahim. Yani... Peki daha şöyle lastiğin, basitleştirmeye gayret edeyim. Ne kadar yapabilirim bilmiyorum ama. Şimdi bazı seyirciler diyebilir ki felsefe yapmayın kardeşim daha somut konuşun. O zaman şöyle sorayım. Mesela başta dinlediğimiz türküde çok net olarak bir dünya görüşünü gördük. Evet. Felsefe, bilim, tarihi konusunda uzman olan sensin ve buna şahidim dedim. Burada çok net bir dünya evet. görüşü var. var. Şimdi sen bir müddet aslında Türkiye'de değildin İsan abi. Evet. 3 yıl kadar mı? 3 yıl. Kanada'da çok önemli bir projenin başında İslam dünyasındaki felsefe, bilim Kün. kaynaklarını, külliyatı toplamaya çalışıyordun. İncelemeye toplamaya evet. çalışıyordun. Şimdi onunla belki değiniriz ama şimdi dairenin dışına çıktın. 3 yıl sonra tekrar Türkiye'ye geldim. Muhtemelen görüşün daha keskinleşmiştir. Evet. Mesela bugün Türkiye'de bir dünya görüşü vardır diyebilir miyiz? Yani bir Türkiye baktığımızda, bir binaya baktığımızda, bir insanın yürüyüşüne baktığımızda... Evet, çok önemli bir soru. Çok güzel damardan bir soru oldu. Samut konuşalım diye. Somut, evet. <gülüyor> Şimdi aslında biraz da yarama bastın. Parma, yarama parmak bastırma demek. Aynen. Ya da davarma bastın. Şimdi insan belli bir akışın içerisinde olduğu zaman etrafını fazla fark edemiyor. Bu şuna benzer, bir stadyumda yarışmacılar ya da futbolcular, işte neyse artık... Hı -hı. Kendi işiyle uğraşırken bütünü göremezler. O şey yaptığı herkes... işe bakar herkes. Evet. Yani bir atlet uzun atlamacı, uzun atlamasına bakar, disk atan diskine bakar filan. Kameraman işine bakar, bakar. hakem işine bakar. seyirci ne yapar? Bütünü görmeye çalışır. Belli bir yere istediğine yoğunlaşır, istediğine yoğunlaşmaz. Dolayısıyla yurt dışına gitmek, özellikle uzun süreli yurt dışına gitmek, bir 6 aydan fazla mesela. insanı bir şekilde o akışın dışına bırakıyor, çıkartıyor. ...organiklik kayboluyor yani. E, bu biraz daha uzun olduğu zaman... E, ...ve akabinde de bir dönüş gerçekleştirdiğinde... ...tekrar o akışın içerisinde dahil oluncaya kadar... ...bazı ayrıntıları... E, ...daha önce göremediğim pek çok konuyu, durumu... ...olgu ve olayı ise fark etme imkanı artıyor. Kişisel olarak... ...üzerine düşündüğüm bir konu e, döndüğümden bu yana ki... ...aslında epey de oldu dönemi fakat... ...alışmak zaman alıyor. Bir şey gördüm. Belki bu daha önce de vardı dediğim gibi ama ben o akışın içerisinde onu... Bir fark ediyordum. Arada başka şeyler evet, üstüne geliyordu. Evet, geliyordu. Çok onunla meşgul olacak bir tefekkür faaliyetine girmiyordum. Ama döndükten sonra şunu fark ettim. Türkiye'de iki şey hızla eriyor. İki şey. İki şey. Birincisi bu senin de işaret ettiğin dünya görüşü meselesi. Özellikle İslam ki bu toprakların bin yıllık bir tecrübesini dikkat alırsak bunu söyleyelim. İslam Türkiye'de bir dünya görüşü olarak geri çekiliyor. Burada bir ideoloji kastetmiyoruz. Hayır, ya. dünya görüşü tamamen hayatın anlamına ilişkin, var olmanın anlamına ilişkin, yaşamanın anlamına ilişkin değer küresinden bahsediyorum. Bu çekiliyor. Şimdi genelde biz dini bir yaşama biçimine indirgemiş vaziyetteyiz. Fonlar bunların önemsiz olduğu anlamına gelmez bu ama ama sadece ritüeller olarak ritüeller e, mitolojik ve psikolojik bir e, zemine indirgedik dini anlayışı hatta ben espride şey diyorum domuz eti yememek için gösterilen bir hassasiyete halbuki din elde kala kala başka bir şey kaldı evet, halbuki din her şeyden önce felsefi bir terminolojiyle söylersek varlığa var olana hayata ee, anlam verme işidir. Ee, hayatın anlamını bizzatı o değerlerden türetme işidir. Bunun tabi teknik içeriğine varıtılsa girmenin bir anlamı yok ama şöyle bir bu, şey diyebilir miyim? Çok mesela, özür dilerim. Şimdi mesela akılda kalır o Şimdi domuz eti yememe konusunda bir hassasiyet gösteriyoruz ama diyelim iş yerinde ya da evde domuz gibi davranışlar sergileyebiliyoruz. Kaba tabir. Bunu sen söyle. Ben söyledim. Bunu ben söylemeyeceğim. Peki ben söyledim bunu. <gülüyor> Ben onu daha <gülüyor> felsefi... Yani bakış edilmiş. ve davranış sen felsefi evet, olarak... ...termih edilmiş haliyle... Ben şoför parçası olarak... Estağfurullah, estağfurullah... <gülüyor> Dost olarak... bu <gülüyor> e, e, Bugün muhabbet evet. ediyoruz. Şimdi... E, dedik ya, dünya görüşünüz sizin... Her türlü eyleminizde tecelli eder. Hı -hı. Bak bir Türkiye'de tecelli etmiş. Hı -hı. E, binanızda tecelli eder. Hı -hı. Efendim yürüyüşünüzde tecelli Çok eder. De. Olaylara bakışınızda tecelli eder diyor mu sence bugün e, insanlara bir mekana girerken mesela selam vermek diyor sana değil benim, mi? Benim şahsi, ilahi buyruk ayrı bir konu yani benim şahsi kanaatim şu bak <gülüyor> bir şeye inanıyoruz bir değer dünyasına mensubuz ama piyasaya göre yaşıyoruz şirofrenik bir durum var Hikâine, hayat. burada piyasayı dikkate almayalım genel geçeri dikkate almayalım demiyorum çok derin metafizik e, bir duruştan bahsediyorum Kişisel kanaatim odur ki, Türkiye'de e, dini hassasiyeti diyelim, renksiz bir tabir kullanayım. Dini hassasiyeti yüksek olan kesimlerde bile marjinal e, tarafları saymazsak, e, İslam bir dünya görüşü olmaktan hızla e, uzaklaşıyor. Bana öyle geliyor. Bu benim inşallah yanılıyorumdur bu konuda. Bir müzik Dedim arası edelim, ondan sonra deşelim mi bunu? Tabii, biraz. devam edelim. Evet. Şunu söylüyorum, dedi Efendiden işte niyet, e, layıkıyla like onu dinleyip zevk alan bir kişi, Mozart'ı dinlediğinde de e, zevk alır, rahat bir şekilde zevk alabilir. Şimdi bu mesele bizim e, konuya da çok alakalı. E, dedim ya iki şeyi e, bu topraklardan çekiliyor gördüm. İlk istersen bunu ikincisine de tamamlayalım orada, evet, orada çünkü bu konuyla bu sonumuzla alakalı o da bu toprakların bin yıllık tecrübesi işte buna Türklük diyelim Türk olmak diyelim artık çok önemli değil o o da çok zayıflıyor yani o kimlik o bin yıllık tecrübenin ürettiği kimlik de çok zayıflıyor dolayısıyla o kim, zayıflıya kimliğe mensup duymayan bir insanın kendi müziğinden zevk alması beklenemez. Şimdi hakikaten dediklerimizi şöyle iki cümleyi özetlersek, İslam bir dünya görüşü olarak çekiliyor ve o bin yıllık tecrübeye dayalı Türk kimliği de çok zayıflıyor. Dolayısıyla mesela bak çok basit bir örnek vereyim, dini düşünceden bir örnek vereyim. Gizli bir selefilik Türkiye'de de yayılıyor. Ama bu çok önemli bir nokta. Yani siz bin yıllık Anadolu tecrübesindeki o özellikle Konya'da inşa edilmiş daha sonra Bursa'ya taşınmış oradan İstanbul'un bir tür resmi tırnak içinde ideolojisi olmuş o Anadolu tecrübesi e, fıkıhla kelamla ve irfanla olmuş o tecrübeyi e, göz ardı edersen onu e, dünya görüş olmaktan çıkartırsan e gayet doğal olarak şimdi e, Türk sanat musikisini dinleyip de İçme duygusunu bir söylesin diyen doğru çünkü Türk sanat musikisinin irfani bir yönü var o irfani yönü ihmal ettikten sonra insan bunalıma girer yani aşırı bir e, sıcak odada insanın düşür, düştüğü bunalımı düşün o gerginliği düşün ama e, klasik Türk musikisi insana bir irfani vecde veriyor çünkü biliyorsunuz daha çok tekke'den geliyor özellikle Mevlevi e, tekkesinden geliyor ve musiki. Bu açıdan toparlarsak meseleyi şimdiye kadar konuştuklarımızı ee, bir dünya görüşüne mensubiyet sözde olacak bir iş değil. Ee, bizatihi o dünya görüşünün ilkelerini ki bunlar o tarihi tecrübe içerisinde e, oluşmuş yapılardır. Bunu eğitimle öğretimle terbiyeyle e, kuşaklara aktarmak lazım. Şu anda dediğim gibi e, mensubiyetlerimiz ya mitolojik düzeyde, özellikle halkın mensubiyeti mitolojik düzeydedir, bu gayet de doğaldır. Ee, ya da e, biraz böyle kalem tutmuş, mürekkep yalamış insanların psikolojik seviyededir. Nazari seviyede, ya da teorik seviyede, teolojik seviyede, kelam seviyede artık hangi terim <gülüyor> sizde bir çağrışım uyandırıyorsa... ...o seviyede bir mensubiyetten bahsedemeyiz çünkü e, onun bilgisi yok. Bilgisi olmayanın e, ameli olmaz. E, e, am, ilimle amel e, ikiz kardeştir neticede. Yani e, bilinmesi gerekeni idrak edip yapılması gerekeni de idrak etmek birbirini tamamlayan şeylerdir. O açıdan e, Türkiye'de benim görebildiğim kadarıyla bu iki durumda ciddi problem yaşıyoruz ve bu bizi dışarıya karşı savunmasız kılıyor. E, dışarıya karşı savunmasız, her açıdan savunmasız kılıyor. E, ve o kimlik erimesi Kimlik elimesi, bir süre sonra bir dağılmayı beraberinde getirecek. Ben şu anda ciddi bir şekilde hem dünya görüşünden hem de kimliğimizde bir dağılmanın olduğunu düşünüyorum. Böyle yani bir teşhisim var, müşahaden var. Bunu ciddiye alma bunu ciddiye alması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi televizyonda konuşmak tehlikeli bir şey. O yüzden hani. Televizyonda mı konuşuyoruz <gülüyor> şu anda biz? Yani biz araba arabada konuşuyoruz, araba konuşuyoruz. sonra televizyonda yayınlıyorlar. Evet, tehlikeli bir durum. Evet. Yani. Şimdi olası ihtimalleri, itirazları hatırlarsak şimdi mesela Türk kimliği denilince büyük ihtimal insanların çoğunun aklına Türk milliyetçiliği, Türk şovenizmi gibi şeyler geliyor. Yani daha çok etnik şeyler geliyor. Yani. Benim de şöyle bir kanaatim var onu, onu söylemek. Sanki bu aslında zaten bu şovenizm. Çiliğin, sadece ne dersek diyelim adına yani az buçukluğunu anlatmaya çalıştığımızı bana zaten bu eriyen kimliğin bir sonucu gibi geliyor zaten hani. Evet şimdi bir kere bir başkaları ne der yani insanlar farklı farklı düşünebilirler ha. şüphesiz başkalarının yanlışları ya da başkalarının düşüncelere cevap yetiştirerek düşünemeyiz o cedel olur diyerekli bir şey olur. Hı -hı. Ee, Bizim anladığımızı ortaya koyabiliriz. Daha ben zaten yazılarımda bunu yazdım, onlar bize Türk diye bir yazı Aha. yazdım biliyorsunuz. Ee, Türk kimliği bu topraklarda bir yılda oluşan bütünün adıdır. Bin yıldır bu topraklarda oluşan bütünün Tabii. adı. Bütünün adıdır. Ee, Türkçe konuşan Müslümanların adıdır. Ee, Türk siyasi sistemine meyusubiyet olan insanların adıdır. İşte, Osmanlı ordusun Avrupa ilerlerken Avrupa'ndan eyvah Türkler geliyor dediği, dediği zamandaki kullandıkları Türk neyse odur gibi birçok cevap verebiliriz. Yani iyi niyetli olan insan bütün bu konuşmalardan sonra burada kullanılan Türk kelimesinden e, ırkçı bir anlam çıkartıyorsa ben onunla zaten oturup konuşamam. <gülüyor> Allah ee, selamet Allah versin. Allah selamet <gülüyor> versin. Yani e, bu açık. E, dolayısıyla... E, Hızlıca verdiğim tanımları da dikkat alarak, e, kastettiğimiz son derece açık bir seçik. Dediğim gibi yani e, insanların düşüncelerine ket vuramayız, herkes farklı düşünebilir, e, yapacak bir şey yok. Problem şu, bugün bu şekilde bir Türkiye yapılabilir mi? E, bu şekilde yapılanlara baktığımız zaman durum e, cevap çok olumlu değil. Kastettiğim o. Her türlü yapıp etmemizde, davranışımızda, e, maddi ya da e, manevi işimizde e, bu dünya görüşünün tezahürünü göremiyoruz ki. Problem o. Benim elime dediğim o. Eğer İstanbul, Osmanlı'nın başkenti, Türk kültürünün, dünya görüşünün, hukukunun, Türkçenin e, merkezi olan bir e, şehirde, Asitane'de, Darussade'de, Darül Kılâfetü'l-Aleyyede adına ne dersen de İstanbul'da, İstanbul'da e, kurulan siteler İngilizce adlı adlandım ve yani bunu yapanlar da e, din-i olan kesimlerse ben burada bir şizoför olduğunu e, açık seçikli söylerim. Bu arada, burada tırnak ile bir sapıklık söz konusudur. Bunun alternatifi gibi algılanan ya da gösterilen şöyle örnekler de var. Yani form aynı, site. Mantık aynı, Yapa aynı bir tek mesela tabi Osmanlı Mahallesi. Onun hiç anlamıyor bu işin komik evet. tarafı. Yani millette böyle bir şey zannediyor musun? Şöyle İbrahim'cim, sıfatları değiştirerek e, zat değişmez. Zatlar. Sıfatlar arazdır, sıfatlar gelip geçicidir. Bugün kırmızıdır, yarın yeşildir, öbür gün beyazdır. Önemli olan zattır. E, zaten biz zatımızı kaybettik, sıfatları muhafaza etmeye çalışıyoruz. O birçok şey başta İslam ya da İslam, İslami'yi bilmem ne takılarak. İslam'ı meseleyi çözdüğümüzü zannediyoruz. Ya da milliyi bilmem ne getiriyoruz Tabii, başlıyor. Tabii. Hiçbir zaman çözülmez. Çünkü onların hepsi araz hepsi sıfat. Mesela milli değil. eğitim gibi. Gibi. Evet. Yani bu e, her zaman dile getirilen bir şey var. Bütün savaşlar, işte bütün mağlubiyetler ve bütün zaferler kafada başlar ve biter. Hmm. E, kafada olan doğu dünya görüşünün e, fikir halidir. Dolayısıyla bir bakış açınız varsa, yine aynı şeyleri söylemiş hocam ama nazarınız varsa manzaranızı yaratırsınız. Nazarınız varsa manzaranızı yaratırsınız. Tabii manzara yaratan nazardır. Ama bu nazarı da bir noktadan yaparsınız. Noktayı nazar dediğimiz. Bizim noktamız kaymış. Şimdi eskildiğinde yanlış mı biliyorum? Mesela teorinin karşılığında Yok, yarat, yani nazar Yani sana bir bakış bakmayı öğretiyorlar önce. bilim tarihinde şöyle bir ifade kullanırız. ...her kültür kendi gökyüzüne bakar. Aa. Ama bir bakışın varsa... ...şimdi siz başkasının bakışıyla... E, ...gökyüzüne bakıyorsunuz... ...ya da... E, ...bir kendi bakışınızla başkasının gökyüzüne bakıyorsunuz. Bunun ikisi de size ait değil. Problem bu. E, ve bu çok e, temelde... ...çok esasta olan bir şey. Aslında alakalı konuşuyorum. Formlarla, biçimlerle... ...yani bir kültürü... ...bir medeniyeti... Diğer medeniyetten, bir kültür, diğer kültürden. Hatta bir insana diğer insandan ayıran onun dünya görüşüdür. Yemesi, içmesi, oturması, kalkması, aritmetik, matematik işlem yapması değil. Üç aşağı beş yukarı bunlar zaten insan zihni ortak özellikleridir. Ortak ihtiyaçlarıdır. Önemli olan bizatihi ama bizatihi o insanın hayata ilişkin görüşü, hayata bakışı, dünya görüşü dediğimiz hadisesidir. Anlamıyor musun? Beni bir Amerikalıdan, bir Japon'dan ayrı kılan odur. Yoksa tek başına formlar hiçbir şey belirlemez. Onlar hep nitelik. Araz dediğim şey bu. Ya bugün beni kırmızıya boyarsın komünist olurum. Öbür gün yeşile boyarsın İslamcı olurum. <gülüyor> bu, bu renk e, silinir, dökülür gider. Zat önemlidir bunda. Biz zati olana bakalım. Arazi olana değil. Acaba bu kültürün bin yılda ürettiği zati özelliklerini sahiplenebiliyor muyuz? Bunlar da laflı olacak işler değil. Yapıp ettiklerimiz yansıyacaktır elbette. Ee, sen şimdi İstanbul'da bulunan ve bunun karını derdini çeken bir insansın. Ee, yapılan mimar eserlerde, entelektüel kültürel faaliyetlerde bu zat özellikler ne kadar tecelli ediyor? Ee, seni diğerinden ayıran ne? Yani bu açıdan e, mesele çok ciddi bir mesele. Bak e, bu gidişle bu gidişle bir süre sonra bu topraklarda e, İslam mitolojiye dönüşecek Türk olmak da suç olmaya dönüşecek. Gidiş o yönde gibi sanki. O yönde evet. Hatta şimdi şöyle mesela sen Türk ve İslam kelimelerini kullanarak cümle kurmaya başladığında karşıdaki insanların bakışı, tavrı hatta cümlesi şu. Ya artık 21. yüzyıldayız ve 21. yüzyılda işte evrensel bir kültür var ve dünya vatandaşı olmak diye bir şey var. Böyle bir bakış var. Böyle bir bakış da güzel geliyor. Hoş geliyor tabii. Çünkü belirsizlik var. E, şey, belirsizlik e, insanı e, rahatlatır. Aha. E, bir açıdan rahatlatır. E, kısa vadede rahatlatır. Uzun vadede ortadan kalkmasına neden olur. Aha. Şimdi hiçbir zaman e, evrensel olanla bir problemimiz yok. Aha. Evrensel olan ise? bizim aslında evrensel dediğimiz İngiliz olmaktan başka bir şey değil. Yani aslında Şimdi, egemen kültür yani evrensel. Dostlar arası makale yazıyorum. Dedim dostlar makale İngilizce yazmak. Ben hani e, psikolojik sorun olan biri değilim bu konuda. Çünkü 30'a yakın İngilizce yayınlanmış yazım var. Onun için rahat konuşurum. Hı -hı. Hani bir fakirin Zengin aleyhine atıp tutması kolaydır ama bir zengini zenginleştirmesi önemlidir. Gurt dışında az çok bulunmuş biri olarak. İngilizce makale yazan birinin İngilizce makale yazmayı eleştirmesidir. Eleştirmiyorum. Önemli. Hayır bu olabilir. Aha. Hatta ben bir to toplamda şey dedim. E, İngilizce öğrenmek farz bugün çağın e, Ama İngilizce eğitim ihanettir. Hainliktir. İngilizce öğrenmek farz, İngilizce eğitim ihanettir. İhanettir, hainliktir dedim. Nasıl izah ediyorsunuz? Şimdi peki? şöyle izah ediyorum. Dünyanın bir gerçeği var. Dün Arapçaydı, bugün İngilizce ya da Fransızca, hı hı. önümüzdeki dönemlerinde Çince olabilir. Hı hı. Bunu dikkate alacağız elbette. Burada ilk, ilk önce bir şey, şunu söyleyeyim. Biz uluslararası dediğimiz şey aslında mesela İngilizce yazdığında kaç kişi okuyor Allah bunu? 1 milyar 400 milyon Çinlilerin hepsi okuyor mu bunu? No. Bu yeah. Uluslararası dediğin hakim olan kültür, siyasi, erk. Onun şeyi yani aslında İngilizlere yazıyoruz. Uh -huh. Şimdi bak e, mesele şu. Anlayamadığımız bir şey var. E, Türk matematiği dediğimizde mecazi olarak bu doğru olabilir. Ama hakiki anlamıyla baktığımızda matematiğin kendisi Türk olmaz. Yeah. Türk bilim adamlarının ya da Türk matematikçilerin yaptığı matematik anlamında olabilir. Aha. Aksi takdirde bir nazi ideolojisini, hani onlar Deutschland fizik, Alman fiziği Aha. diye fizik kitabı yazmışlar, Alman matematiği. Ee, niye? Çünkü matematik e, elbette onun da Türk olmakla ya da kültürle ya da üretildiği kültürle ilgisi vardır ama e, esas temelde matematik matematiktir. Aha. Ama. Türk dili dediğimizde dilin kendisi Türktür kardeşim. Türk düşüncesi dediğimizde düşüncenin bizatihi kendisi Türktür. Çünkü sen onu Türkçe inşa edebilirsin ancak. O e, ben İngilizce düşünemem. İngilizce düşünürsem İngilizimdir. Ama İngilizce matematik yapılabilir ya da yapılan matematik İngilizce aktarılabilir. E, bu tabii çok uzun bir konu. Bu konuya girip... E, ben sohbeti peki, doldurmak istemiyorum ama. Peki İngilizce bir ihanet olması yani oradaki kaygın şu mu? Diyelim çocuk yaştaki insanlar daha doğru Türkçe öğrenmeden. Zaten bizim en hmm. önemli bir soru bir Türkçe bilmemek. Ay şey dedi mi sen zaten hani bu topraklarda zaten millet İngilizce öğrenemiyor? Eğer kendi ana dilini iyi bilmezsen, kendi dilini gramerini bilmezsen ikinci bir dili öğrenemiyorsun. Osmanlılar'da son dönemde e, insanlar kendi kendine kendi Fransız öğrenip kitap okup tercüme yapıyor. Şimdi bak e, bu mesele tabi son derece ciddi bir mesele. Osmanlıları her şey Osmanlı dönemi her şeyde eleştirilir. Örneğin Arapça mı Arapça. Osmanlılardan bile giriyiz bu konuda. Osmanlılarda e, ders kitapları Arapçaydı ama ders takriği Türkçeydi da işte Arapçaydı. işte Farsçaydı, Kürtçeydi ise hangi bölgede okutuluyorsa o halkın diline göre taklit yapılıyordu Çünkü insanlar kendi dilleriyle e, düşünüyorlar. Tabii ya. metin Arapça çünkü e, bilim dili Arapça. Yani dönem... Arapça da yazabilirsin. E, o dönemde tabii dil kimliği sadece bir unsur değil. bugün ya milliyetçilik, ulusalcılık efendim milli olmak hı hı. var. İşte onu e, Ama öbür taraftan e, son derece absürt bir taraftan e, nedir gidil olmadı. Türkçe dil olimpiyatları yapıyorsun, öbür taraftan üniversitede Türkçe-İngilizce eğitim İngilizce eğitim veriyoruz, yani evet, bu olmaz. bir öğrencinin değilim ben İngilizce... Ben bunu kişisel olarak doğru bulmuyorum. Şimdi, efendim bizi nasıl tanıyacaklar? Bir ilim adamının ya da bir düşünürün birinci görevinden bizi nasıl tanıyacaklar değildir. Ben fikrimi ortaya koyarım, düşünürüm, üretirim. Onun başkaları tercüme eder, Türkiye'de üretilen düşünceyi tanıtır. E bu gidişte namazı da İngilizce kılacağız, uluslararası olsun diye. Hmm. E Türkçe namaza direnenler, e İngilizce namaza direnmeyecekler diye gibi geliyor bana. Daha şık evet. Ama bu doğru değil. E Mehmet Akif İngilizce yazma dediği, hayıftanan tanıdım ben. E bir bir milletin şiiri, o şiir minnetin dilinden olur ya. Ama şey çok iyi Bu ya. daha sonra tercüme edilebilir. Ay buna hayıftanan insan tanıdı mı bunlar akademisyen. Ben yadırgadığım şey şu, mesela diyelim misyonerlikten şikayet edeceksin misyonerliğin diyelim zararlarından bahsedeceksin ama buna tepki olarak sen de bir tür misyoner gibi Gibi yani şu, e, şu türü, türü, Türkiye'de üretilen bilim, düşünce uluslararası olsun demek e, bir sorudur. Bu ciddi alınması gereken bir sorudur. Ama bu birinci derecede e, Türkiye'de düşünen insanın görevi değildir. Bu ikinci bir adımdır. Ben Türkçe düşünürüm, üretirim, Türkçe şiir yazarım, e, Türkçe bilim yaparım ama bu biraz zeynep belirli e, e, yapılar oluşturarak bunları dünyaya tanıtır. Hele, yine ben böyle şoför olarak konuşayım. Mesela Esnaf. bu biraz da ticari bir zekanın göstergesi değil mi? Çünkü normalde bir insan bir işi yaparken, hani sevdiği ve iyi bildiği bir işi yaparken gözü başka bir şey görür mü? Hele hele ilim adamından bahsediyorsunuz. Bu işte biraz önce konuştuğumuz bu tarafı tabii daha farklı bir boyut. Ama bu biraz önce konuştuğumuz o e, dünya görüşü ve kimlik erimesi ile alakalı bir şey. E, teklifimiz yok biz. Çünkü mesela şunu diyeceğim. Teklifimiz olmadığı için e, yönümüzü tayin edecek bir perspektif geliştiremiyoruz. Şimdi normalde aslında te, yani teklif sahibi olan insan teklif yapabilmek için muhatabının dilini önemser. Kimsenin İletişimi önemser çünkü teklifi var ve bunu iletmek istiyor. Elbette yani bu İngilizce olur, Arapça olur, Rusça olur, Çince olur. Burada hiçbir sıkıntı yok. Yani yabancı dil öğrenmek, yabancı dil okumak, yabancı dil yazmak öyle hele o o dönemde cari olan işte Fransızca dediğim gibi İngilizce değil, Çince olabilir. Bu ayrı bir konudur. Burada kimsenin sıkıntısı yok. Ama önemli olan bakın şimdi sana bir örnek vereyim. Şimdi biz bugün Türkiye'de Yunus Emre'yi çok önemsiyoruz. Aha. Yazıcı Ahmet Bican'ı çok önemsiyoruz. Efendim e, Katip Çelebi'yi önemsiyoruz. Erzurumlu İbrahim Hakkı'yı önemsiyoruz. Halbuki bu insanların çoğunun hepsi değil ama yazdığı, yazdıkları yazıların çoğu o dönemdeki yüksek kültürün e, alt seviyede birer temsilidir. Biz niye Molda Fenari'yi bilmiyoruz e, Yunus Emre'yi biliyoruz? Daha odun bilmiyor çünkü Arapça yazdılar. Hı hı. Yüksek kültürün dili Arapçaydı. Ya da Erzurum İbrahim Hakkı'yı biliyoruz, ama 18 500 yılda yaşamış 40'a yakın önemli Osmanlı entelektüeli eserlerini bilmiyoruz çünkü Arapça. Anlıyor muyum? Aslında yüksek kültürü temsil yani, eder. Anlıyoruz. Bilmiyoruz. bilmiyoruz. bilmiyoruz. Türkçe yeterli. Çünkü onu anlamadığımızı düşünüyoruz. Hı hı. E şimdi 200 yıl, 300 yıl sonra İngilizce bu şekilde kalmayacak ki. New Fransızcaydı. İnsanlar Fransız olabiliyor. Bugün İngilizce, yarın kimin hangi? Peki bu dille üretilmiş e, kültürü biz nasıl aktaracağız? 200 yıl sonraki nesne Türkçe değilse, e, ya buralarda çok hesabı verilmeden e, biraz e, el yordamıyla işi yapılıyor gibi geliyor bana. E, evet belli bir üniversiteyi siz İngilizce eğitim yapar hale getirir, e, oradan devletin siyasetine hizmeteceği insanlığa yetişebilirsiniz. Ama anaokuluna kadar düşen anaokuluna kadar düşen e, bir anlayışla İngilizce eğitime kalkışmak e, dil vicdandır ya. Dil bir milletin dünya görüşünü taşıyan yapıdır. E, tamamen e, o milleti e, tarihten tasfiye etmekle eşdeğerdir. Ben mesela yine şey hatırladım. Tabii Türkçe'de o kadar hani İlginç deyimler var ki işte o dünya görüşünün bir tecellisi. Mesela şey denilir ya hangi akla hizmet? Hangi akla hizmet? Başkasının aklına hizmet olduğu kesin. Yani çünkü mesela böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Yani hangi akla hizmet ediyorsun? Evet. Yani kendi aklına hizmet ediyorsun yoksa başkalarına? Bizim, işte bizim aklımız olmadığı için başkalarının aklına hizmet ediyoruz. Burada tekrar etmekte fayda var. Kimse İngilizce hele hele ilimle uğraşan, akademik hayatta olan bir insan... Türk İngilizce öğretimle bir sorun olmaz. İngilizceyi okuyacak, yazacak, konuşacak seviyede öğrenmemiz lazım. Ee, özellikle akademik camiye için Ama İngilizce eğitim hakikaten üzerinde yeniden düşünülmesi. Kim bunu yapan insanları kötü niyetle, art niyetle e, suçlamıyorum. Zinar, edeb, edebe mügayir bir şeydir. Fakat burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Bu Kesinlikle bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum ve bu uzun vadede e, o e, bir dünya görüşü olarak İslam'ı, yani bir e, Türk kimliğini e, e, erimesini ve ortadan kalkmasını e, e, neden olacak. Buna neden olacak diye korkuyorum. Bir küçük mala daha verelim mi? bak bir dert. Bunları herhalde doğru yorumlamak başka bir dert. Başka bir dert. Anlatmak başka bir evet. dert. Bu atabılıp bir Biraz ters olacak ama senin mesela yolculuğunun başına dönersek yani ilk kararını verdiğin, yolunu çizdiğin, artık okuma listeleri yaptığın zamanlara ve oradan buraya mesela. Herhalde bu kolay olmadı yani. Evet. Tabii ki böyle olmadı da bir başlangıç hatırlamıyorum çünkü hep okuyordum. <gülüyor> <gülüyor> hep yoldaydık. Ha. Hep Hani hatırlarsan yıllar önce Marmara Efendi de program yaparken yola çıkan düşünce. Değil mi? Evet, et tefekkür diyorduk ya. Düşünmek yola çıkmaktır. E, düşünmek yola çıkmaktır. Yoldaydık hep. E, dertlerimiz vardı. Letizlik 80 öncesi e, nesne aitiz, kuşağa aitiz. Dertlerimiz vardı. ...dünya görüşüne tahallük eden dertlerimiz vardı... ...kimliğimize ve kişiliğimize... Aha. ...ilişkin dertlerimiz vardı... ...o dertleri anlatmak... E, ...özel şeyler onlar... ...onları da... bir gelir anlatırız ama... E, ...dediğin çok doğru... E, ...Türkiye'de sadece... ...kişisel olarak benimle değil tabii... E, ...ilim yapmak... E, ...kaynaklara ulaşmak bakımından... E, hem maddi hem manevi açıdan oldukça zor bir şey. Hiç unutmuyorum, bir Amerikalı Osmanlı tarihçisiyle e, konuşurken, e, Amerika'da ziyaret ettiğimde, bir toplantı için gittiğimde, bana böyle bir kitap listesi, yazma listesi göstermişti. Buradan ihtiyacın varsa hani hemen alalım. Dedim ki, bu yazmaları ne kadarını kendi cebinden öderek, <gülüyor> aldım. Hiçbirini dedi, üniversite yazıyorsun, getiriyor. Üniversite alıyor, parası alıyor. Dedim ki, bendeki liste bunun en az 5 katı Aha. ama hepsini kendi cebimden edin. Ee, yani bu çok basit yani. En basit bu. Ee, maddi olarak, manevi olarak, bu tabii ki bir sürü engel var. Ama beni en çok yaralayan e, bunlar neticede iddianız varsa, bir teklifiniz, bir davanız varsa, Ödemesi bunu nedeni edersiniz. Hamam ödenen terler. E, ancak beni üzen, en çok üzen şey bu verileri yorumladıktan sonra ortaya çıkan hasılayı e, aktarırken e, bu tarihe yakın bildiğim insanların tavırlarıdır. Bunları da ileride zamanı gelince yazıp söyleyeceğim ama şimdilik e, kimsenin zihnini bulandırmak istemem. Aa. Ama bu beni çok üzmüştür. E, mikrofon açıkken başka, mikrofon kapanırken açıkken başka baş... çalışan insanların ...verdiği acıyı hayatta hiç kimse veremez. Ee, bu, bu işlere ilk başladığım zaman gerçi şöyle düşünüyordum tabi... ...çocuk ya da genç idealist naiflikle... ...aslında malzemeyle alakalı bir sorun var. Bu malzemeleri çalışırsak, ortaya çıkarırsak insanlara bu malzemeleri sunarsak pek çok sorun çözülecek. E ama zamanla anladım ki mesele malzemeyle yazıp çizmekle alakalı değil. Aha. Muhatabın bizatihi kimliğiyle alakalı. Duruşuyla alakalı. Ya sen belgesini masaya koyuyorsun. Me gökten mele yandırsan e, <gülüyor> sorun çözülmüyor. E, çünkü e, o da inşa ettiğimiz kimlik kimliğin inşa edilir şekilleri var. Başkasına karşı kendini konumlandırırsın, karşı düşmana karşı konumlandırırsın çünkü kimlik oluşturabilirsin, içe kapanık, herkes reddederek bir kimlik oluşturabilirsin. Kimliğin çeşitleri var ama bizim bu topraklardaki kimliğimiz, burada hiç bir ve ideolojik farklılık gözetmiyorum. Herkes aynı. Her kamp, nedir? Aşağılık psikolojisiyle malul taklide dayalı bir kimlik. Ee, en baba milletçi de bile bunu e, görmek hiç unutmuyorum. E, bir e, matematik yazma eseri bulup çok yani, aranan e, akademik camiada... da özel akademik camiyi kastedi, batı akademik camisini kastediyor. Bizde arayan bu konularla uğraşan hemen hemen e, kimse yok olması gerektiğini söylediğimde bir e, milli ve dini duyguları yüksek bir yayın evine ilk sorusu Ya bu önemli diyorsan da batılı bilim adamları buna ne diyor? Ona bakıyor yani direkt. Yani e, ya ben bunu diyorsam ve bu işle uğraşan bir olarak bunu diyorsam e, biraz itimat et. Hı hı. Yani milli ve dini hastalığı yüksek olan bir insan böyle düşünüyorsa olmayan bir insanı tahayyün edemiyorum. Yani kimlik meselesi olduğunu düşünüyorum Türkiye'de, bakış dedik ya biraz önce, bakışta, duruşta bir problem var, noktada problem var, yani. nokta yanlış. Dolayısıyla nazarda problemli oluyor, manzarada ona göre çok kötü ortaya çıkıyor. Çünkü 20 yıllık o süreç içerisinde yazıp çizdiklerimiz, konuşmalarımız neticesinde ulaştığım netice bu. Dolayısıyla tabii ki dediğim gibi bizim edebimiz kişisel şeyleri konuşmaya müsait değil. Hı hı. En azından kendi adıma söyleyeyim. Bunları ileride belki biraz daha yaş kemal erince yazıp çizeceğiz. Hı hı. Ama hı hı. çok ilginç tecrübelerim olduğunu, ben günlük tutan biriyimdir. Hı hı. Önemli konuları not alan, dolayısıyla hafızam beni yanıtsa da dönüp bakma imkanım olan bir durumdayım. Dolayısıyla zaman zaman bunları karıştırdığımda çok e, acı çektiğimi söylemen lazım. Şimdi biraz daha hani arka plan hakkında fikir versin diye bir ikinci cümle ekledim. Şimdi sen özellikle Selçuklu Osmanlı felsefe bilim tarihini çalışıyorsun. Ve az önce de konuştuk mesela diyelim tarihimiz söz konusu olduğunda akla gelen isimler bellidir. İşte Mevlana'dır, Yunus'tur, şudur, budur. Fakat sen daha çok adı bile bilinmeyen ya da sadece adı bilinen insanların ortaya çıkarılmamış, kıyıda, kenarda, bir yerlerde unutulmuş hatta kendi el yazdığı eserleri, ilmi eserleri bulup onları anlamaya yani işte o dönemde bilinen matematik mesela nasıl bir matematikti? İşte kimlerden aldılar, kimlere ne verdiler? Yani entelektüel alışverişin de yani o yolculuğunda izlerini sürmeye çalışıyorsun. Şimdi ben sana ilginç bir şey söyleyeyim bence. Benim bütün akademik ünvanlarım Batı felsefesi çalışarak alınmış ünvanlardır. <gülüyor> Benim esas e, uzmanlık alanım, e, felsefe-bilim tarihi diyelim hadi, e, matematik tarihi ve felsefesi. Hı -hı. Bu özellikle Selçuklu-Osmanlığıyla ya da İslam'la genel anlamıyla doğrudan ilişkisi yok. E, Doktora tezim bir kere Batı felsefesi ile alakalı. Ben bunları özellikle yurt dışına gittiğimde ilk çıkışımda Amerika'da kendi kültürümü araştırmanın çok çeşitli nedenlerle daha iyi bir tercih olacağını düşündüğüm için bu işlere yöneldim. Yani esas itibariyle benim yaptığım çalışmalar, Selçuklu Osmanlı sizin yaptığım çalışmalar büyük oranda yolda giderken yapılan çalışmalar. İlk çıktığımda böyle çıkmamıştım. Olay. Ee, esas e, senin de işaret ettiğin gibi benim derdim e, içinde yaşadığımız, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde içinde yaşadığımız kültürün tarih arka planını e, tespit etmek. İşte gittiğinde Osmanlı var, gittiğinde Anadolu Selçuklu var, biraz daha gittiğinde Büyük Selçuklu var. E, 960'a kadar geri giden bir yapı. Burada üretilen felsefilim tarihin bütün konuları. Yani buna matematik bilimler, felsefi ilimler, kelam, irfan hepsi dahil. Ve bunlar özellikler biriciler kaynak. Onlar büyük oranda bizim kültürümüz bir yazma kültürü olduğu için yazma kaynaklara giderek araştırmak. Ama bunu yaparken çok da böyle tarihsel ee, bir tür e, hikayeci gibi kalmamak mesela matematikle uğraşıyorsanız bugünkü matematiğin e, yapısını, problemlerini e, dikkat alarak o metinleri incelemek e, ya da e, herhangi bir ki, hareket konusuyla ilgili zaman anlayışıyla ilgili oluyorsanız zaten şunu açıkça söylemek lazım e, bizim kültürümüz şu anda öyle bir kültür e, dolayısıyla Bugün yaşayan kültür, en azından bizim için, biz de uzun bir süredir dahil olduğunu düşünüyoruz, batı kültürü. Siz bugün herhangi ki, zaman felsefesi çalışacaksınız. Zaman felsefesinin klasik kültürümüze ait verileri zihnimizde değil, kitaplarda. Ama batı dünyasındaki zaman felsefesi, zamanla ilgili çalışmalar zihinlerde olan bir şey. Bir kültürün kitaplarda olmasıyla zihinlerde olması ayrı ayrı şeylerdir. Biz e, pek çok şey, evet var, büyük bir kültür, büyük bir e, ilim geleneği diyoruz ama bu zihinlerimizde değil. E, dolayısıyla e, zihinlerde olanı bilerek o metinlere gittiğiniz zaman ancak o metinler size konuşuyor. Asıl Siz takdirde aktarmacı ve tasvirci kalıyorsunuz. Türkiye'deki pek çok çalışma e, bu özelliği gösteriyor. O açıdan bizatihi sorunu inşa edebilmek için orada incelenin konuyu... ...yeniden öğretebilmek için e, konunun bugüne olan e, ilişkisini e, izinde canlı tutmak gerekiyor. Matematik felsefesinin konularını bildiğiniz zaman, bugünkü matematik felsefesinin... ...klasik dönemdeki matematik felsefesini anlamak e, ve yorumlamak daha. Nereden, nereye geldiğini en yani azından, azından gözünü evet, En azından klasik e, çalışmalarda daha çok cevaplarla yetiniliyor ve o cevaplar hikaye ediliyor. Halbuki cevapların arkasındaki sorulara yönelmek lazım. Çünkü o sorular büyük bir kısmı bugün içinde geçerliğini koruyor. Fakat cevapları elbette e, çağdaş e, bilgi birikiminin e, sonuçlarıyla alakalı ve ilgili. Böyle bakmak bir lazım. Bir şu yok ama mesela diyelim son yıllarda işte hani kendi tarihimizle alakalı çok fazla araştırma, sayısal olarak araştırma var. İşte Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi söz konusu ama genel olan diyelim bakış açısı işte nazar şu hep böyle bir tür cevap verme ya da daha sertifadesi aşağılık kompleksinin bir tezahürü olarak işte onlar aslında şunu bizden aldılar batınlar bunu bizden aldılar gibi ve bulunan malzeme de bir yerde heder ediliyor gibi e, tabi Dediğim, ...kısmen doğru... Ee, ...hatta belki... ...büyük oranda doğru özellikle entelektüel... ...tarih, bilim tarihi, düşünce tarihi... ...çalışmalarında belki siyasi... ...tarihte ya da ekonomi tarihinde bu, bu kadar... ...apaçık değildir ama... E, ...şimdi... E, ...entelektüel... ...tarih çalışmaları özellikle... ...aydınlanmadan sonra... E, ...batının geldiği ya da Batı Avrupa'nın... ...geldiği nokta, merkezi anlara... ...geriye doğru taşındığı için... ...her kültür... Ee, o gelinen noktaya kendi katkısını tebaliz ettirmek için e, tarihini bir şekilde yine okumaya tabi tutuyor. Ben millet olarak ya da işte kültür olarak buna ne katkıda bulundum. Ve bir tür kahramanlar üretiyorlar tabii. Aha. Bu dediğin doğru. Kahramanlar üretiliyor. İşte bizde şu bilim adamlar, bu bilim adamlar, var. Şunu buldu. İlk defa biz bunu bulduk. E, diye bir yarış içine giriliyor. Bu sadece bize has bir şey de değil. Bu Avrupa'daki e, çevrede olmayan e, işte merkezde olmayan çevre ülkeler için geçerli. Hatta hatta diyelim ki Kalkülüsü kim icat etti? İşte Alman bilim adamlarına göre Laiklis, e, İngiliz bilim adamlarına göre Newton. Herkes bu aşağıdan payda istiyor. Tabii. Bu biraz psikolojik dönemi güçlü olmaya, güçlü olana katılmakla alakalı Hı. bir şey. Ama halbuki her zaman söylediğim bir şey, e, bu ikinci bir şeydir. Bizim e, yapmamız gereken şey, mensup olduğumuz kültürün geçmişi, atalarımız diye Ne tür sorulara sahiptiler? Ne tür e, yöntemlerle bu sorulara cevap aradılar? Ne tür kavramlar kullandılar? Dertler Bunu tespit etmek yoksa e, komşuya bakarak acaba komşudaki bende var mı diye araştırma yapılmaz ki. Böyle bir tarih araştırması olmaz. Bu doğru değil. E, orayı zaten göremezsin, okuyamazsın. Gözün ilişmez o zaman. Çünkü aradığın şeyi bulamayınca hayal kırıklığına olayacaksın. Halbuki ki komşunun koltuklarına bakmaktan kendindeki koltuklara bir bakmak yani bu koltuk sade bir koltuk olabilir önemli değil önemli olan sen ona da niye öyle olduğunu bir şekilde ortaya çıkartmak. Böyle bana baktığınız zaman zaten o Türkiye'de anlam kazanıyor, şehirde anlam kazanıyor, bir binada anlam kazanıyor, neticede o dünya görüşünün cisimleşmiş halleri olarak bunlar karşına çıkıyorlar. Bu psikoloji özgüvenle alakalı, mevcut durumdaki zayıflığın yarattığı e, psikolojiyle alakalı tarihten gelen tecrübenin e, olumsuz yanlarıyla alakalı ama ben e, bunun düzeleceğini e, ümit ediyorum. Fakat başta konuştuğumuz e, acaba bunu edilecek insanlar kalacak mı bir 20-30 yıl sonra? O da benim ayrıca düşündürtüyor. E, yani bunu akademik bir basit bir akademik çalışmadan çıkartıp e, bizatihi kültürümüzün e, yapısıyla e, kimliğimizle alakalı olduğunu düşünmeyi ileride insanlar derde edilecek mi? Ondan emin değilim. Ha, ünvan için yapılacak çalışmalar var tabii. Bu anlamda e, bakir bir alan var. Tabii bunun en güzel göstergesi şey, büyük oranda şöyle bir Yine dini ve milli hassas yüksek insanları kastediyorum çünkü ben onları tanıyorum. E, bilgi ilim adamlarını, filozofları, matematikleri say dediğinde büyük oranda sayacakları isimler Batı'ya etkisi olan isimlerdir. Hmm. Yani Batılların çalışıp bize öğrettiği isimlerdir. Yani yine oradan. Çünkü i̇şte biz kendimizi inşa şey etmiyoruz ki. Yani muhakkak e, batıların çalışmadığı ya da bize öğretmediği isimleri bilen insanlarımız var. Şüphesiz Türkiye'de çok iyi çalışan insanlar var. Akademik ama bu akademik seviyede ama bu kültüre girmiyor yani tahsilli bir insanın uzmanın demiyorum tahsilli bir insanın kültüre katılmıyor mu? Uzman bilebilir ben hani Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle ne kadar bilirsen bil bildiğin anlaşıldığı kadardır yani insanlar senin o bilginden pay almıyor almıyorlarsa sen o, o bilgiyle yalnız bir şekilde tozlu Tozlaflarda kalmaya devam mı? Kalıyor ediyoruz. ya da senin zihninde kalıyor e, diyelim ki Cemalettin Türkistan'iyi. Ee, uzmanca bilebiliriz ama bu kültürün içine yerleşmiyor ki Şemsettin Saverkandi e... yani en alt seviyede derim olan hikayeleri dilden dile dolaşma ee, tabii yani şöyle kendi klasiklerinden habersiz başkalarının klasiklerini e, yücelten bir kültür haline gelirsek Hı. bakın bu şu demek değil başka kültürlerin klasiklerine muhatap olmayan demek değil Hı. ama önce sen kendi klasiklerini bir bil bir onlarla muhatap ol ee, ve bu böyle basit bir pigme kültürü değil ki olağanüstü muazzam işlenmiş e, son derece girift son derece sofistike modern bir tabirle bir kültürden bir e, bakış açısından e, bahsediyorum.